Türkiye halkı koronavirüs hakkında ne biliyor ve ne kadar önlem alıyor? Yazar Çağrı Mert Bakırcı Seslendiren Funda Başak Koronavirüse yönelik bilgiler hızla gelmeye devam ederken, Türkiye halkının koronavirüs konusundaki görüşleri ve bilgileri hakkında veriler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Örneğin, NG Araştırma Merkezi tarafından 18 yaş üzeri 2397 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi kamuoyu araştırması, ülkemizde halk arasındaki koronavirüs hazırlığı ve donanımı konusunda önemli bilgiler veriyor. Çok bildiğimizi düşünüyoruz. Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların %64'ü koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu, 35'i ise az miktarda bilgisi olduğunu söylerken sadece %30 civarı hastalığın belirtilerini doğru bir şekilde tanımlayabildi. Halbuki COVID-19 hastalığının Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklanan belirtileri sadece 3 adet. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre halkımızın %90 civarı koronavirüse karşı önlem aldığını söylüyor. Bu ilk etapta kulağa güzel ve büyük bir oran gibi gelse de hiçbir önlem almadığını söyleyen %10'luk kesim, böylesine ölümcül bir salgın için büyük bir tehdit unsuru olabilir. Araştırmaya göre halkın yarısından fazlası sürekli ellerini yıkıyor. %94 İnsanlarla tokalaşmamaya çalışıyor. %82 Bulunduğu yerleri sık sık havalandırıyor. %75. Öksürme sırasında ağzını ve burnunu mendille kapatıyor. %65. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için önlemler alıyor. %63. Ve hasta gözüken kişilerden en az 1 metre uzakta durmaya çalışıyor. %57. Öte yandan hasta olduğunda evde istirahat edenlerin %40, hastalık belirtileri olması halinde doktora gidenlerin %37, hasta olduğunda maske takanların %28 ve hayvansal ürünleri tüketmeden önce iyice pişirenlerin %27 oranı %50'den az. Buna ek olarak halkımız kolonya ve sirke kullanımıyla önlem almaya çalıştığını belirtiyor. Hatalı bilgiler nereden geliyor? Bu hatalı bilgi sanrısının kaynağı ise haberleri aldığımız yer olabilir. Araştırmanın sonuçlarına göre halkın %63'ü televizyonlardan, %60'ı sosyal medya üzerinden bilgi aldıklarını söylüyor. Birden fazla kaynaktan bilgi alınabildiği için bu oranlar %100'e eşit değildir. Uzman doktorların yorumlarını halkın %42'si takip ederken halkın %41'i kendi araştırmasını kendisi yapıyor. Halkın %30'u ise çevresinden bilgi ediniyor. Bu durum, Türkiye'de bilimsel bilgilerin güvenilir kaynaklardan ve doğrudan doğruya halka ulaştırılamadığına işaret ediyor olabilir. Bu tarz konularda her bir vatandaşa doğrudan doğruya güvenilir verileri ve bilgileri ulaştırabilecek sistemlerin inşa edilmesi ve vatandaşlara ulaşıldığının garanti edilmesi önem arz edebilir. Salgın henüz herkese ulaşmış değil. Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların %79'u hastalığın 3 belirtisinin herhangi birini geçirmedi. %16'sında öksürük, %4'ünde nefes darlığı, %4'ünde de ateş belirlendi. Her 3 belirtiyi birden gösterdiğini iddia edenlerin oranı %1. Ancak hastalığın grip, soğuk algınlığı hatta kimi durumlarda alerjilerle çok benzer semptomlara sahip olması bu tanıyı sadece belirtiler üzerinden koymayı olanaksızlaştırmaktadır. Halkın önlemleri benimsemesi ve halkla düzgün iletişim kurabilmek acil durum müdahalelerinin en önemli basamaklarından biridir. Bu nedenle halkın nabzının düzenli olarak yoklanması ve eksikliklerin ivedilikle giderilmesi büyük önem arz etmektedir. Anket çalışanlarına bu konuda büyük bir sorumluluk düşmektedir.